Aldin Allah min Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al ve sana mellekha ya Seyed al-Ena wal-Akhirin. Wei la jami al-Imbiayi wal-Murthailin. Wei la jami al-Imbiayi. Alhamdulillahi Allahın el hüsna husnasını anlamaya çalışıyoruz. Rabbimiz'i ef'arından, esmasından tanımaya çalışıyoruz. Allah'ın kendini tanıttığı gibi anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir de Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini, Rabbimiz'i nasıl temsil etmemiz gerektiğini anlamaya çalışıyoruz. Doğru yapabilmek için, yanlış yapmamak için, kazanmak için, kaybetmemek için Rabbimizin bize nasıl muamelede bulunduğunu anlamaya çalışıyoruz inşallah. Sıra Allah'ın tabi'a firine diline gelmişti. Mühürledi. Tabi'a yitbeu taban mühürledi mühürler <gülüyor> Allah mühürler buyur da ayet kelime de <gülüyor> Allah geçmiş kavimleri anlatıyor Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz andolsun ki resulleri onlara apaçık ayetler getirmişlerdi deliller getirmişlerdi ama onlar önceden yalanladıkları için ataları yalanladığı için onlar da kendi atalarına uydukları için peygamberlerin getirdiği hakikatlere <gülüyor> iman edecek Değillerdi buyurur. Onlar böyle yapınca Allah da kafirlerin kalbini mühürler. Elbette ki Allah her neyi söylüyorsa bize söylüyor, bize anlatıyor. Her bir kul Rabbim bunu bana söylüyor demesi gerekir. <gülüyor> Ayetin devamında, onların çoğunda sözünde durma diye bir şey evet, bulamadık. Geçek çünkü onların çoğu yoldan çıkmışlardır buyurdu. Eğer insan Allah'ın gönderdiklerine, gönlünü kapatırsa, gözünü kapatırsa, atalarının yaptığı gibi yapmaya çalışırsa, onların yaşadığı dini yani hayat biçimini benimserse, onlar gibi düşünür, onlar gibi konuşur, onlar gibi yaşarsa, atalarının dinine tabi olmuş demektir. Allah'a verdiği sözü unutmuş demektir. Allah'a verdiği sözü hatırlamak için Allah'ın vahyini dinlemek lazım. <gülüyor> Allah'ın vahyini dinlemeyenler Allah'a hangi sözü verdiğini bile anlamamış olur, haberdar olmamış olur. Dolayısıyla Allah'a verdiği sözde de durmamış olur. Kul böyle yapınca tabiri caizse başını kuma gömünce Allah onların kalbini Evet, mühürledi mühürler. <gülüyor> Bizim kendimize bakmamız gerekir. Rabbimize verdiğimiz sözleri anlamaya, hatırlamaya çalışıyor muyuz? Hangi sözlerdir onlar? Ben Allah'ın indirdiği kitaba iman ettim, gönderdiği Resulüne iman ettim, kabul ettim dediğinde... Allah kitabında her neyi vahyetmişse gereğini yerine getireceğim, iman edeceğim, salih amel işleyeceğim, emrettiğin gibi yapacağım, yap dediğini yapacağım, yapma dediğini de yapmayacağım diye Allah'a söz vermiştir. Allah hangi yolda yürü dediyse, Sırat-ı Müstakhim'de yürü buyurmuştur. <gülüyor> Onun için ait kelime kerimede öyle buyuruyordu. Andolsun ki Resulüm sen Sirat-i Müstakim üzeresin. Sirat-i Müstakim üzere olanlar, nebiler, peygamberler, resuller, sıddıklar, şehitler, salihler buyurdu. Onlarla beraber eğer Sirat-i Müstakim'de yürümüyorsak Allah'a verdiğimiz sözü ciddiye almamışız. Hatta verdiğimiz sözü anlamamışız. Allah'ın kitabına iman ettim diyoruz ama Allah'ın kitabından, vahyinden haberimiz bile olmamıştır. Dolayısıyla sözümüzü yerine getirmemiz de mümkün değildir. Sözü yerine getirmeyince, verdiğimiz sözde durmayınca Allah öyle buyurdu. Evet, Allah onların kalplerini mühürler. Mühürledi ve mühürler. Geçmişteki kavimlerin haberini size veriyoruz. Nasıl onların kalplerini mühürlediksek sizinkini de öyle mühürleriz. Demektir bu. Bu böyledir zaten. Kalp mühürlenince ne olur? Bir kalp mühürlenmiş mi, mühürlenmemiş mi? Nasıl anlaşılır? Eğer kalp mühürlenirse yürüdüğü yolun Doğru olduğunu zanneder. Sırat-ı müstakimde olmadığı halde Rabbinin ayetlerine iman etmediği halde Rabbine verdiği sözü yerine getirmediği halde Doğru yolda olduğunu zanneder. Atalarının dinine uyar Allah ne söylemiş, neyi emretmiş, neyi nehyetmiş ne yapmamızı istiyor, nasıl yapmamızı istiyor deyip öğrenmek için, anlamak için bir derdi, bir çabası, bir gayreti olmaz. olmadığı gibi uyarılınca, davet edilince de evet, Allah'ın davetine icabet etmez, uyarıları dinlemez, atalarının yürüdüğü yolda herkes böyle yapıyor deyip yoluna devam eder. Allah'ın hesabını değil, Kullarının hesabını yapar. Herkes gibi olmak için çaba gayret sarf eder. Herkes onu öfsün ister, sevsin ister, tasdik etsin ister ama Rabbim beni öfsün, Rabbim beni sevsün, ben Rabbimin emrini yerine getireyim, Rabbime verdiğim sözü yerine getireyim diye bir derdi de olmaz. Gönlünü kapatmış, kalbini de mühürletmiştir. Eğer biri kalbini, kalbi mühürlenirse, o ebediyen kaybeder. İşin en kötüsü, bir de doğru yolda olduğunu zanneder, yaptıklarından da bir karşılık bekler. Oysa ki, kalbi mühürlenmiştir. Neden? Rabbini ciddiye almamıştır. Rabbinin gönderdiği Resulü ciddiye almamıştır. Rabbinin gönderdiği Evet, vahyi ciddiye almamıştır. Gözünü, gönlünü, kulağını evet, Rabbine kapatmıştır. Rabbinin vahyine, Resulüne kapatmıştır. İstediği kadar ben iman etmişim desin, kabul ediyorum desin. Eğer dinlemediyse, anlamaya çalışıp gereğini yerine getirmediyse, Resulünü kendisine örnek almadıysa kullukta, onun gibi bir kul olmaya çalışmadıysa, onun iman ettiği gibi iman etmediyse, Allah'a teslim olduğu gibi Allah'a teslim olmadıysa, olmaya çalışmadıysa, onun gibi Allah'a karşı takva sahibi olup, Allah'a karşı kulluğunu yapmaya, zorunluluğunu yerine getirmeye çalışmadıysa, o peygamberi kabul etmemiş, ona tabi olmamıştır. Dolayısıyla kalbi mühürlenir. Kalbin mühürlenmemesi için kalbini, gönlünü, Allah'ın vahyine açması gerekir. Oraya Allah'ın vahyinin inmesi gerekir. Gönlünü, kalbini Allah'ın Resulüne açması gerekir. O'nun Allah'ın Resulünün ahlakıyla ahlaklanıp, O'nun haliyle hallenmesi gerekir. Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü'nün ahlakı onun üzerinde tecelli etmesi gerekir. Yoksa kalbini kapatmış, kalbini mühürlemiştir. Kendisi bunu yapmıştır. Bize de düşen kendimize bakmaktır. Kalbimizi mühürlüyor muyuz? Mühürlettik mi? Gönlümüzü Allah'ın vahyine kapatıyor muyuz? Rabbimizin bize vahyettiğini anlamaya çalışıyor muyuz? Peygamberini anlamaya, tanımaya çalışıyor muyuz? Yoksa, Peygamber deyince, Allah'ın Resulü deyince, genel olarak bu böyledir, <gülüyor> ümmete böyle anlatılmış, böyle tanıtılmış, Şurada savaştı, burada savaştı. Ama hayatından, atlakından evet, birkaç örneğin dışında hiçbir şey neredeyse anlatılmamıştır, bilmiyoruz. Ama Allah onu anlatıyor, Allah onu Kur'an'da anlatıyor, tanıtıyor, harini anlatıyor, bir beşer olarak harini anlatıyor. Bir eş olarak halini anlatıyor, bir peygamber olarak halini, tavrını anlatıyor, müminlere karşı halini, tavrını anlatıyor, düşmana karşı halini, tavrını anlatıyor. Her konuda onun nasıl bir halde olduğunu, nasıl bir hal yaşadığını Allah anlatıyor. Onun için peygamberi Allah'tan öğrenmek lazım, Allah'tan tanımak lazım. Bir hikaye olarak değil, bir hakikat olarak Allah anlatıyor, beyan ediyor. O bir beşer ama Allah'ın Resulü. Bütün müminlere örnek, her haliyle örnek, her tavrıyla örnek. En ufak bir yanlış yaptığında Allah hemen onu uyarıp düzeltiyor. Onunla beraber bir de bizi düzeltiyor. Sakın böyle bir yanlışa düşmeyesiniz diye düzeltiyor. Eğer Rabbimizi ciddiye alırsak, <gülüyor> Resulünü ciddiye alırsak, elbette ki hem Rabbimizi vahiyden tanırız, anlarız, hem Resulü'nü vahyinden tanırız, anlarız. Dolayısıyla tabi olma imkanımız olmuş olur. Allah'a verdiğimiz sözü de, sözleri de yerine getirme imkanımız olmuş olur. Eğer bir kalp mühürlenirse onun işi bitmiştir. Kalbin hastalıklı olması başkadır, katılaşmış olması başkadır, kilitlenmiş olması başkadır, ama mühürlenmiş olması başkadır. Eğer kalp hastaysa tedavi edilir, eğer taşlanmışsa, taşlaşmışsa, sertleşmişse yumuşar, eğer kilitlenmişse açılır, ama mühürlenmişse işi bitmiştir. Hiç kimse ona yardım edemez. Mühlenmiş de kalp, o artık ölüdür. Ölü. Öldü o. Öldü, hem de cehennemlik olarak öldü demektir. Bundan sonra gelecek olan fiil, bease fiilidir. Dirilti. Allah diriltir. Allah diriltir. Ama kalbi mühürlenmiş biri, Ölmüş demektir. Allah onu artık öldürdü demektir. Öldü o. Hiç kimse onu diriltemez. Dirilmesine yardım edemez. Çünkü tercihini yapmıştır. Rabbini değil, dünya hayatını tercih etmiştir. Rabbini ciddiye almamıştır. Rabbine verdiği sözü sözleri yok saymıştır. Dünyaya gelmeden önce de Rabbimize sözler vermişiz. Fıtrat itibariyle söz vermişiz, sözler vermişiz. Huzurunda sözler vermişiz. O sözleri yerine getirebilmek için Rabbimizin vahyini dinlememiz gerekir. Rabbimizin Resullerini dinlememiz gerekir. Allah'ın bize örnek olarak gösterdiği Resullerini dinlememiz gerekir. Hayatlarını anlamaya çalışmamız gerekir. Onları tanıyıp onlara iman ederken onların imtihanlar karşısında gösterdiği tavrı göstermemiz gerekir ki Allah'a verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olalım. Hepsi, her biri bizim için bir örnek. Neden Allah Böyle haber veriyor. Allah kalbi mühürler buyuruyor. Kalpleri mühürler. Bir de kimlerin kalbini mühürlüyor? Neden böyle haber veriyor? Kalbimizi mühürletmeyelim diye. Kalbimizi Rabbimize kapatmayalım diye. Gönlümüzü Allah'ın vahyine kapatmayalım diye. Allah'ın Resulüne gönlümüzü kapatmayalım diye. Kapatırsak ne yaparız? Kalbimizi kendi nefsimize açtığımızda, benim istediğim gibi olsun dediğimizde, Rabbimin istediği gibi olsun demeyip, nefsimin istediği gibi, benim istediğim gibi ya da başkalarının istediği gibi olsun dediğimizde, kalbimizi Rabbimize kapattık, nefsimize, başkalarına, şeytana açmış olduk. Şeytani Rabbimize Şeytanın dostluğunu, Rabbimizin dostluğuna tercih etmiş olduk. Aynı şekilde her konuda hayatı yaşarken, Resulullah Efendimiz böyle bir durumda, böyle bir durumla karşı karşıya geldiğinde, ne yapmıştır, nasıl yapmıştır, nasıl konuşmuştur, nasıl hareket etmiştir, ya da nasıl düşünmeyi, konuşmayı, yapmayı tavsiye etmiş, emretmiştir demediysek. Kalbimizi, gönlümüzü Allah'ın Resulüne kapattık demektir. Onu kendimize örnek olarak kabul etmedik demektir. Böyle bir durumda gönlümüzü, kalbimizi kime açıyoruz? Kimin gibi yapmaya çalışıyorsak, kimin gibi olmaya çalışıyorsak, kimin gibi düşünüyorsak, gönlümüzü, kalbimizi ona açmışız, onu Allah'ın Resulünün önüne koymuşuz. Dolayısıyla O'na tabi olmuşuz. Ne yaptık? Ne yapmış olduk? Kalbimizi mühürlettik. Mühürlettik. Allah'ın tecellisine, rahmetine kapattık. Rahmetin içine girebilmek için alemlere rahmet olana tabi olmak gerekir. Dolayısıyla Allah'ın rahmetine kalbimizi, gönlümüzü kapatınca Alimlere rahmet olan Resulullah Efendimiz'e de gönlümüzü kapattık demektir bu. Allah'a verdiğimiz sözü unutunca, sözleri, vaatleri unutunca, o sözleri ciddiye almayınca, ate vefa göstermeyenlerden olmuş olduk. Rabbimize yalan söylemiş oldu. Hiç farkında olmadan bizi yaratan Rabbimizi kandırmaya çalışmış olduk. Allah öyle buyuruyordu. Onlar Allah'ı kandırmaya çalışırlar. Oysaki kendi kendilerini kandırırlar buyurdu. Hem sözünü yerine getirmiyor, hem sözünü yerine getirdiğini iddia ediyor. Hem yalancılardandır, hem sadıklardan olduğunu iddia ediyor çünkü. Evet, Allah inceden inceye ayetlerini beyan ediyor, anlatıyor ki kaybetmeyelim diye alın diye. O için kurum sakın böyle yapmayasınız. Siz bu o kaybedenler gibi, helak olanlar gibi yapmayın. Onlar gibi yapıp siz de kalbinizi mühürlemeyin. Gönlünü bana aç diyor. Gönlünü bana açmayanlar benden yüz çevirenler, Resullerimden yüz çevirenler, ayetlerimden, vahyimden yüz çevirenler Kaybetmiştir. Allah her neyi kuluna beyan ediyorsa mutlaka kuli kazansın diyedir, kaybetmesin diyedir. <gülüyor> Allah Tevbe Suresi'nde buyuruyordu. Allah'a iman edin. Onun Resulüyle beraber cihad edin. Böyle bir emir verdiğimizde, onlara böyle bir ayet geldiğinde onları onların karşısına böyle bir emir, böyle bir hüküm geldiğinde, onlardan mal, mevki sahibi olanlar, kendini rahat içinde görenler, hitap Resulullah Efendimiz'e senden izin istediler, Bırakın Allah'ın Resulüne söylüyorlar bırak biz de evde oturanlarla beraber oturalım dediler. Geride beraber geride kalan kadınlarla beraber kadınlar gibi olmaya razı oldular. Allah yoluna Allah yolunda evet. Cihad etmediler. Allah onların kalplerine mühür vurdu. Onların kalplerine mühür vuruldu. Bu yüzden onlar anlamazlar. Bir kalbe mühür vurulunca artık o hakikati anlamıyor. Kendini doğru yolda zanneder. Hakikati de artık anlamaz. Ama dedi Allah, Allah'ın Resulü ile beraber olup, onunla beraber iman edenler, mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, işte bütün hayırlar onlarındır ve onlar saadete, kurtuluşa erenlerdir. Allah onlara içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük saadet, büyük kurtuluş, büyük kazanç budur buyurdu. Allah uyarıp, ikaz ediyor. Allah'a, Resulüne iman edin. Onunla beraber, malınızla, canınızla cihad edin, cehd edin. Çaba gayret saf edin. Eğer buradan kaçınırsanız, kalbinizi mühürletmiş olursunuz. Kendi elinizde kalbinizi mühürlemiş Kalbinizi mühürletmiş olursunuz. Bu nasıl geçmiş ümmetler için böyleydiyse, Sahabe için bu idiyse, Kıyamete kadar her kul için bu böyledir. Yoksa biri çıkıp bu ayetler bize gelmemiş, Bu ayetler sahabeye hitap ediyor dese, Bu ayetleri yalanlamış olmuyor mu? Yalanlamış oluyor. Ne, nasıl yapacağız o zaman? Nasıl olması gerekir? Allah'a Resulüne iman edip onunla beraber cihad edeceğiz. Ya da cihad etmeyi bırak ben de evde oturanlarla beraber evde oturayım. Çaba gayreti sarf etmeyeyim. Nasıl der? Kime söyleyecek bunu? <gülüyor> Kıyamete kadar peygamber varisleri gelir. Onlarla beraber olanlar, evet onlarla beraber Allah yolunda cihat ederler. En büyük cihat Allah'ın vahiyle yapılan cihattır. Allah'ın vahyini taşımaktır. Gönüllere, imana davet etmektir. Cennete taşımaya çalışmaktır. Zaten Yaratılıştan gayede ebedi hayatı kazanmaktır, iman etmektir, imani kazanmaktır, imani kemale erdirmektir, Allah'a kul olmaktır, abd olmaktır, bütün bunlara davet etmektir. Bir insan kendi kendine ben bunu kendi kendime yapayım derse, bunu yapabilir mi? Yapamaz, elinden gelmez, gücü yetmez. Manevi gücü yetmezden önce. Çünkü bunun için büyük bir iman gerekir. Allah'ın ayetlerine iman gerekir. Allah'a iman gerekir. Aşk gerekir. Aşıklık gerekir. Aşk olmuş olmak gerekir. Bundan dolayı bir de sabır gerekir. Allah imtihanlara tabi tutar. Ne zaman ki ona hazır oldu, ondan sonra böyle bir vazifeyi verir. Her haliyle, evet, Allah deyince, her zerresiyle Allah deyince, Allah'tan başka hiç kimsenin hesabını yapmayınca, Allah'ın hesabı en önde olunca, Rabbim Allah'tır deyince, Allah deyince kendisi için, her şey bitince Allah için her türlü zorluğa, sıkıntıya katlanma gücü olunca yoksa yürüyemez, yoksa işi yapamaz. Aynı şekilde Allah'ın vazife verdiği resulleri vardır. Bir ulul azm olanları vardır, bir de azim bulmadık dedikleri vardır. Ama bununla beraber hepsi Allah'ın Resulüdür, derece itibariyle birbirlerinden farklıdırlar. Bu durumda Resulullah Efendimiz'i temsil edecek, peygamberleri temsil edecek bir peygamber varisinin nasıl bir vasfa sahip olması gerektiğini buradan anlamak gerekir. Onlarla beraber yürüyenler kazanır. Onlarla beraber maliyle, canıyla Allah yolunda cihad edenler kazanır. Eğer bir kul, ben Rabbimi istiyorum, rızasını istiyorum. Cemalini, yakınlığını, dostluğunu istiyorum. Ebediyen kazanmak istiyorum. Dediyse, karar verdiyse, samimi olduysa, ciddi olduysa Rabbine yürüyebilir, firar edebilir. Cennete koşabilir. Allah için her türlü fedakarlığı yapabilir. Geçemeyeceği imtihan olmaz. Geçemeyeceği engel olmaz. Allah ile arasındaki kaldıramayacağı perde olmaz. Yoksa böyle şunu yapamam, şunu edemem. Buna gücüm yetmez. Bu bana ağır geldi. Bu bana zor gelir. Dediyse o samimi değildir. O Rabbini tanımamış. O Rabbini sevmemiş, sevememiş, aşık olmamıştır. Ne kadar söylediyse o kadar aşık olmuştur. Her şeyi yaparım dediyse o kadar iman etmiş, o kadar samimi, o kadar ihlas sahibi olmuştur. Bunu söyleyebilmesi için de nefsinin temizlenmesi gerekir, tezkiye olması gerekir. Nefsinin temizlenmesi demek, Allah ile arasındaki perdelerin kalkması demektir. Rabbinin yakınlığını bütün şiddetiyle tatması demektir. Rabbine aşık olması demektir. Aşık, maşruku için her şeyi yapabilendir. Ona kavuşmak için, onun rızasını, sevgisini kazanmak için her şeyi kurban edebilendir. Seni seviyorum deyip vazgeçemediklerinden vazgeçtim diyebilendir. Her şeyi sana kurban ederim, sana kurban olurum, canımı kurban ederim diyebilendir. Böyleleri kul olmuştur, yani aşık olmuştur. Böyleleri iman etmiştir, yani Rabbine aşık olmuştur. Böyleleri huzura layık olmuş. Rabbinin rızasını, sevgisini, yakınlığını kazanmaya layık olmuştur. Allah Resulullah Efendimiz'e öyle buyuruyordu. Dünya ehli dünyayı ister. Ukba ehli ukbayı ister. Ahiret ehli ahireti ister. Ahiret Ehli cenneti isteyenler demektir, cennet ehli cenneti ister, sen beni iste, onu istemek başka bir şeydir, onu isteyen dünyadan da vazgeçer, ahiretten de cennetten de vazgeçmiştir o, cenneti de isteyemez olur, onun için cennet Rabbinin rızasıdır, Rabbinin sevgisidir, Rabbinin yakınlığıdır, Rabbinin cemalidir, O'nun cenneti O'dur. Cennet, Allah'ın Kur'una olan sevgisinin tecellisidir. Kur'u Rabbini sevince, Rabbini avd olunca yani aşık olunca ondan başka bir şey düşünemez olur, isteyemez olur. Allah da onu istemiştir. Allah dilediğini dileyeni zatına seçer. Evet, Buyurdu ayet kerime de işte zatına seçmek böyledir. Cennet için seçmek, cennetin nimetleri için seçmek başka idi, zatına seçmek başka idi. Allah'ın zatına seçtikleri insanlık için, ümmet için bulunduğu yerde insanlara örnektir. Ebedi hayatı kazanmak için örnektir. Allah'ın rızasını kazanmak için, sevgisini kazanmak için örnektir. Ebedi saadet için, kurtuluş için örnektir. Sadece ahiret için değil, dünya hayatı içinde huzur bulmak için, huzurlu yaşayabilmek için de örnektir. Her konuda, her halde, her işinde örnektir. Böyle olunca peygamber varisi olmuş olur. Böyle olunca onunla beraber Allah yolunda malımızla, canımızla cihad edince kazanmış oluyoruz. Allah'a yakın, Allah'a dost olmuş oluyoruz. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler <gülüyor> yalan uydururlar. Onlar yalancıların ta kendileridir. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler nasıl yalan uydururlar? Hak diye hak <gülüyor> diye Allah'ın hak demediğine hak derler. Allah'ın güzel demediğine güzel der. Çirkin dediğine güzel der. Allah'ın doğru dediğine doğru demez ya da doğru dediğine yanlış deyip yerine başka bir şeyi söyleyip, söyleyip doğru budur der. Yani Allah'ın vahyini yalanlayanlar, yalanlamış olurlar. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler, doğru olarak onu, hak olarak kabul etmeyenler evet yalan uydururlar. İşte asıl yalancı olanlar onlardır. Allah hakkı söylemiştir. Onlar hakkı yalanlayıp hakkın yerine başka bir şeyi söyleyip yalan uydururlar. Asıl yalancı olanlar onlardır. Ayet devam ediyor. <gülüyor> kim iman ettikten sonra, iman etmeden önce değil, iman ettikten sonra, anladıktan sonra, eğer Rabbine karşı nankörlük yaparsa, ayetlerini inkar ederse, Allah'ı inkar ederse, inkar etmiş olur, kafir olmuş olur, iman ile kalbi dolu olduğu halde zorlanan müstesna, mecbur kalmış evet konuşmuş o müstesna bilerek, isteyerek kalbini kafirliğe açarsa. İşte Allah'ın gazabı bunlardadır. Onlar için büyük bir azap vardır. Onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Onlar gafillerin ta kendileridir buyurdu. İmandan sonra eğer kalbini küfre açarsa, inkara açarsa, şeytanın verdiği vesveseye açarsa, evet, imandan sonra Allah ona gazap eder, onlara büyük bir azap vardır. Allah kalplerini, kulaklarını, gözlerini mühürler dedi. Kulağı mühürleyince hakkı işitmez olur. İşitmek istemez. İşitse de anlamaz. Hak, hakikat Allah'ın vahyettiğidir. Yani Rabbini dinlemez. Dinlemek istemez. Dinleyince sıkılır. Gözünü evet, mühürler. Kendi gözünü kendisi mühürlenmiştir. İmandan sonra gönlünü kalbini küfre açmıştır, kafirliğe açmıştır. Yani, görmemeyi, üstünü örtmeyi tercih etmiştir. Oysa ki Allah, o iman ile şereflendirerek en büyük lütufta bulunmuştu, onu yoksaydı. Kıymetini bilmedi, değerini bilmedi, Allah'ın sevgisini, yakınlığını, tercih etmeyi başka şeyleri tercih etti. Nefsini tercih etti. Evet, kalbi, kulağını, gözlerini evet, mühürletmiş oldu. Artık onlar kafirlerin kendileridir buyurdu. Artık uykudadır gibi, uykudaymış gibi öldü çünkü. Kalbi mühürlenince öldü. Yaşıyor ama habersizdir, gafil, habersiz. Allah'tan habersiz, kendinden habersiz, hayattan, hayatın gayesinden habersiz. Buna beraber ne yapması gerektiğinden habersizdir. Allah öyle buyuruyor ayet-i kerimede, insanların çoğu akletmez. İnsanların çoğu şükretmez. İnsanların çoğu İman etmez. <gülüyor> Şahit oluyoruz ki çoğunluk öyledir. Gaflettedir. Başını kaldırıp bakma tenezzülünde, zahmetinde bulunmuyor. Anlamak gibi, Rabbini anlayıp tanımak gibi bir derdi yoksa Uyuyor. Gaflettedir, uyuyor. Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu aleyhissalatu vesselam. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Evet. Allah kalbi mühürler. Kalbi mühürleyince bir daha dönmesi söz konusu olmaz. Bile bile inkar edince Bile bile kalbini küfre açınca, bile bile Rabbinden yüz çevirince evet, Allah kalbini mühürler. Neden? Çünkü Rabbi onu sevmiş, öyle yaratmış. Dünyaya gönderirken ana karnında o sevmiş, o beslemiş, o rahmet etmiş, o büyütmüş. Dünyaya göndermeden önce rızkını göndermiş. Annesinden sütünü gönderiyor, daha dünyaya gelmemiş. Hazır, dünyaya daha kendisi gelmemiş, rızkı hazır onu bekliyor. O seviyor. Bununla beraber anası, babası, <gülüyor> diğer aile fertleri onu bekliyor. Gelince hepsi onu karşılıyor. Büyük bir sevgiyle. Bu sevgiyi, bu rahmeti veren Allah'tır. Allah onun, onların gönlüne o şekilde tecelli ediyor. Onlar da onu öyle karşılıyor. Evet büyütüyor, buluğa erince hadi kulum kendine gel, hadi kulum hatırla beni, hatırla nereden geldiğini deyip gönlüne vahy ediyor. Kul başlıyor Rabbini aramaya. Bazen bu arayış uzun sürüyor, bazen çok uzun sürüyor. Ama önemli olan aradığını bulmaktır. Rabbine giden yolu bulmaktır. O yola girip, sirat-i müstakime girip, o Allah'ın nimet verdiği, iman verdiği, yakınlık verdiği, bütün bunları tattırdığı kullarıyla beraber o nimeti evet. kazanmaktır. Kimisi erken anlar, kimisi geç anlar ama önemli olan anlamaktır. Anlayıp yola girmektir. Anlayınca yola girmektir. İhmal etmemektir. Onu geciktirmemektir. Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Hayır işlerinde acele edin. Acele etmektir. Benim Rabbimi, bilmem lazım, tanımam lazım, benim Rabbimi bulmam lazım demektir. Bu dünyada Rabbini bulamayanlar öbür dünyada evet bulamaz. Onu burada bulmak lazım. Burada bulmak için bulanlarla beraber olmak lazım ki bulabilelim. Yoksa bulamayız. Yoksa kendi kendimizi kandırmış olur, kendi etrafımızda dönmüş oluruz. Bütün peygamberler, bütün peygamber varisleri bulanlar ve bulduranlardır. Sadece böyle öğretenler değildir. Yürütenlerdir, eğitenlerdir. Kulluk talibini, eğitimini yaptıranlardır. Rabbine yaklaştıranlardır, taşıyanlardır. Dolayısıyla Rabbinin huzuruna vardıranlardır. Vuslata erdirenlerdir. Bunun için yapmamız gereken şey gönlümüzü, Rabbimizi aşmaktır. Eğer kalbimiz hastaysa, hastalık varsa, kalbin hastalığı nedir? o kalpte vesvese varsa, şüphe varsa, o hastadır. Eğer rahmet etmiyor, merhamet etmiyorsa, kendine rahmet edip merhamet etmiyorsa, o kalp taşlaşmıştır. Kendisine karşı taşlaşmıştır. İrteş tarafa gidiyorsa, <gülüyor> Allah'ın davetini icabet etmiyorsa kendine rahmet etmiyor, kendini ateşe atıyor demektir. Güzeli tercih edememiş. Kendisine hiçbir fayda, hiçbir zarar, zararı olmayanı tercih etmiştir. Tercih ettiği faydalı gibi görünse, bir günlük dünya hayatında geriye sadece elem kalır ondan. O tercih ettiği her neyse. Eğer lafı sözü anlama dolmuşsa artık o kalp kilitlenmiştir. Laftan anlamıyor. Allah'ın vahyinden anlamıyor. Ama bir de eğer hem anlamıyor hem dinleyemiyor. Dinleyince Sıkılıyor, bunalıyor. Hakikati görünce gözünü kapatıyor. Anlamaya çalışmıyor, işitmeye çalışmıyor. Evet, böylelerinin kalbi, gözü, kulağı mühürlenmiş. Hiç kimse onlara yardım edemez. Çünkü artık görmüyor, işitmiyor, anlamıyor. Neyi anlatırsan anlat, neyi yaparsan yap, anlamaz, anlayamaz. <gülüyor> Allah kıyamet gününü anlatıyor. Artık o gün o zulmeden der, kendi kendilerine zulmeden der. Allah'ın nuruyla, Allah'ın vahyinin nuruyla aydınlanıp, Yolu yürümeyenler, Rabbine yürümeyenler, Sırat-ı müstakimde yürümeyenler, kendini karanlıkta bırakanlar. O gün, kıyamet günü onlar için hiçbir mazeret fayda vermez. İstedikleri kadar mazeretlerini ortaya koysunlar, hiçbir mazeretleri onlara fayda vermez. Onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez böyle bir çaba gayret gösterin çalışın diye herhangi bir şey de onlardan istenmez beklenmez iş işten geçmiştir çünkü dünyada bunu yapmaya çalışmaları gerekirdi Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmaları gerekirdi ayet devam ediyor Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her çeşit misali misale yer vermişiz. Her türlü misali anlatıyor, veriyoruz. Neden? iyice anlasınlar diye anlamadık demesinler. Anlayıp kazansınlar, yanlış yapmasınlar, doğru yapsınlar diye. Ama eğer, onlara bir ayet getirsen, mucize getirse, onlar şöyle diyecekler, siz batıl şeyler ortaya atıyorsunuz. Onlar sadece gördüklerine inanırlar. İşte, bilmeyenlerin Allah kalplerini böyle mühürler. bilmeyenleri. biz de bilmeyenlerin kalbini mühürlüyormuş Allah. Nasıl bilmiyor? Her türlü ayeti getirsen, öyle buyurdu. Onlar ona batıl der. Bu yanlış bir şeydir. Bu yanlış bir yoldur der. Allah'a davet eder. Allah yoluna davet eder. Allah yolunda cihat etmeye, cihad etmeye, mallarınızla, canlarınızla cihat edin diye davet eder. Bu batıldır der. Doğrusu neymiş? Doğrusu, kendi menfaatini, dünyevi menfaatini gözetmekmiş. Dünya hayatında kazanmakmış, yaşamakmış. Dünya hayatını ahirete tercih etmekmiş onlara göre. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerini, vahyini yalanlamakmış. Onların işi bu. Öyle ki artık hakî bilmez olur, anlamaz olur. Artık hakikati bilmiyor, öğrenmek de istemiyor, anlamak da istemiyor. Evet, Allah böylelerinin kalbini mühürler, buyurdu. <gülüyor> Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edendir. Onları hükümsüz bırakmak için çaba gayret sarf edendir. Kul Allah'ın ayetleriyle nasıl mücadele eder? Ya da bir mümin ben müminim diyen biri Allah'ın ayetleriyle nasıl mücadele eder, edebilir? Bilmeyince eder. Yaptığının ne olduğunu bilmeyince Allah bir konuda bir hüküm vermişse, bir emir vermişse, eğer biri o hükmü yok sayıyorsa, sanki Allah öyle bir hüküm vermemiş gibi evet, düşünüyor, konuşuyorsa, ya da Allah bir konuda hüküm vermiş, onu hükümsüz bırakmaya, ...çalışıyor, sanki ondan daha güzelini getirmiş gibi başka bir hüküm veriyorsa. Ama aslında onun hiçbir delili de yoktur. Yani akla, mantığa uyacak hiçbir delili yoktur. Neden? Bir şeyi Allah buyurmuş da onun üzerine nasıl söz söylenebilir? Nasıl onun dışında bir hakikat olabilir? Nasıl bir delil getirebilir? Ben daha iyi biliyorum diyebilir. Böyle yapanlar Allah'ın ayetleriyle mücadele edenlerdir. Bunlar hem Allah katında hem de iman edenlerin, müminlerin katında, yanında büyük bir evet, nefretle karşılanır. Çünkü bunlar Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenmiş, Allah'a karşı kibirlenmişlerdir. Allah büyüklük taslayanları, kibirlenmiş olanları böyle zora ki zorbalık yapanları bunların kalplerini mühürler. Allah böyle yapmayın buyuruyor yani. Her konuda Allah neyi buyurmuş, neyi emretmişse, kula düşen, benim Rahman ve Rahim olan Rabbim böyle buyurmuşsa, işittik ve itaat ettik, işittik ve tabi olduk, işittik ve iman ettik, işittik ve teslim olduk demeleri gerekir. Eğer müminse bu böyledir. Yoksa işine gelince, evet kabul ediyorum, doğruydur deyip işine gelmeyince, bahane ürettiyse, başkaları ne der dediyse, bu zamanda şu şöyledir dediyse, herkes böyle yapıyor dediyse, ya da bu benim işime gelmedi, bu benim hoşuma gitmedi dediyse, evet, Rabbini kabul edememiş, vahyini kabul edememiş, onunla evet, mücadele ediyor demektir hükümsüz bırakmak için bir de ben doğru yapıyorum diyor. Ben doğru yapıyorum. Ben hakkı söylüyorum. Sen hakkı söylüyorsan bu durumda Rabbin neyi söylüyor? Sen Allah'ı nasıl kabul etmişsin? Nasıl iman etmiştin? Evet böyle yanlışlara düşen müminlerdir. Müminler. Zaten ehl kitap için de bu böyledir. Onlar kendi kitaplarına iman etmiş olsaydı Allah'ın bütün peygamberlerini kabul eder, Resulullah Efendimiz'i kabul eder. Allah'ın göndermiş olduğu kitabını, Kur'an'ı da kabul ederdi. Buyur Allah. Zaten kendi kitaplarını da kabul etmemiştir. Sonuçta insan Rabbine itiraz ediyor. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Evet, hitap Resulullah Efendimiz'dir. Resulun onlar seni inkar etmiyorlar. Onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Mesele sende elsin yani. Mesele Allah'ın ayetleridir. Mesele, evet. kulun Rabbine karşı olan imanidir, sorumluluğudur. <gülüyor> o Heva ve hevesini ilah edilmiş olanlar. Evet, hevasını, nefsinin arzularını, isteklerini ilah edilmiş olanlar. Nefsi neyi istiyorsa, onu Allah'ın ayetlerine, vahyine Allah'a tercih ediyor. Allah demiyor yani, Allah diyemiyor, bence diyor, bana göre diyor. Onlar bilerek, bile bile yoldan çıkıyor. Allah da bir bilgiye göre, onun iman etmediğini bildiğinden dolayı kendi katındaki bir bilgiye göre onun kulağını, kalbini mühürler, gözünün üzerine de perdeyi çeker. Böylelerini gördün mü? Görüyor musun böylelerini? Allah'ın gözünü, gözüne perde çektiği, kalbini, kulağını, mühürlediği kimseyi gördün mü? Şimdi ona Allah'tan başka kim yardım edebilir? Kim onu doğru yola, sirat-ı müstakime eriştirebilir? Hiç kimse. Hala ibret almayacak mısınız? Bu böylelerini görüp ibret almayacak mısınız? Böyle kendine zulmedip, kendini karanlıkta bırakanları evet, görüyorsunuz. Görün, bundan ders alın, ibret alın, onların durumuna düşmeyin. Bu hitap Resulullah Efendimiz idi. Onların arasında seni dinleyenler vardır. Resulullah Efendimiz'i dinleyince neyi dinlemiş olurlar? Allah'ın ayetlerini dinleyenler vardır. Ama onlar senin yanından çıkınca evet. kendilerine bilgi verilmiş olanlara başkalarına sorarlar. Az önce o ne demişti, ne anlattı diye sorarlar. Dinlememiş. Allah'ın ayetlerini dinlememiş. Evet, Ne anlattı? Ne anlatıyor ya da? Dinlememiş. Rabbini, Rabbinin vahyini dinlememiş. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği heva ve heveslerine uyan kimselerdir. Nefsinin hevasına nefsinin hevasını ilah edilenlerdir. Bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Allah bizi kalbini mühürlettiği Allah'ın kalbini mühürlediği kimselerden eğlenmezsin. Allah bir kalbi, evet, neden mühürlüyor? Müminin kalbini mühürler mi? Haşa! Neden kalp mühürlenir? Küfürden dolayı, şirkinden dolayı Rabbinin ayetlerini yani Rabbini, Rabbinin sözünü yalan saymasından dolayı Rabbinin ayetleriyle ayetlerine karşı evet, mücadele edip hükümsüz bırakmaya çalışmasından karşı. Karşılık olarak kalbi mühürler. Ahireti bırakıp dünyaya dünyayı tercih etmesinden dolayı Allah yolunda cehd etmeye, cihad etmeye, çaba gayret sarf etmeye davet edildiği halde, evet, karşılığından dolayı, yüz çevirdiğinden dolayı. Allah bütün bunları haber verirken, evet, öyle buyurur, geçmiş ümmetlerdeki hali size anlatıyoruz, ibret almayacak mısınız, ders almayacak mısınız buyurur. Ders alın, dedi. Onların durumuna düşmeyin. Kalbin mühürlenmesi, bir kalpte zerre kadar iman varsa o kalp mühürlenmez. Zerre kadar Allah'a karşı bir samimiyet, bir aşk, bir muhabbet, bir teslimiyet, bir karşıyet, bir edep zerre kadar varsa o kalp mühürlenmez. O kalpte hiçbir şeyin olmaması gerekir ki, O kalp, mühürlenmeyi hak etmiş olsun. Bir de gözün mühürlenmesi vardı, perde çekilmesi vardı, Kulağın mühürlenmesi vardı. Eğer bir kulak, Eğer hakkı işitiyorsa, o mühürlenmez. Rabbini dinliyorsa, o mühürlenmez. Bir göz hakkı görüyorsa, ona perde çekilmez, o mühürlenmez. Ne zaman? Kulak mühürlenir. Hakkı işitmeyince, göz, hakikati görmeyince mühürlenir. Yani kalbinde zerre kadar iman, zerre kadar aşk varsa o mühürlenmez. Ne zaman tamamen bitti, evet öldü o. Kalp mühürlendi mi onun dünya hayatı bitmiştir. Onun cehennemlik olduğu, evet Allah katındaki bilgiye göre bunu yapar buyurdu. O artık onun hakkında hüküm verilmiş. O artık cehennemliktir. Hiç kimse ona yardım edemez. Hiç kimse onu hidayete, sirat-i müstakime hidayet edemez dedi. Kim yapabilir dedi Allah? Yapamaz kimse. O Rabbinin sevgisine ihanet etmiştir. Evet, i̇hanet. Rabbinin sevgisine, Rabbinin yakınlığına, Rabbinin onu ciddiye almasına ihanet etmiştir. Allah bizi ihanet edenlerden eylemesin. Allah bizi kalbi mühürlenmiş olanlardan eylemesin. Gözü, kulağı mühürlenmiş olanlardan eylemesin. Allah bizi Rabbini dinleyenlerden eylesin. Rabbinin ayetlerini ciddi alanlardan eylesin. Allah yolunda cehet edenlerden, cihad edenlerden eylesin. Çabasını, gayretini sarf edenlerden eylesin. Kardeşlerimizin gecesi mübarek olsun. Ramazaları mübarek olsun. Kardeşlerimize selam olsun. Bütün müminlere, Müslümanlara selam olsun. Allah Bizi silah-ı müstakimde daim eylesin. ömet Muhammed'i silah-ı müstakime hidayet eylesin inşallah. Allah bizi de buna vesile eylesin inşallah. Kardeşlerimize selam olsun.